Merhaba buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz ee, Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman Bugün e, sevgili Defne Kor Yürek konuğum Merhaba Slow Merhaba. Food e, fikir <gülüyor> sahibi damaklar konvöyumu lideri Merhaba. Hoş geldin ee, Yine hoş geldin diyorum sonuçta programımıza birkaç kez daha konuk olmuştum Aa, daha Keyifle haricene. her seferinde <gülüyor> evet, Biz de keyifle konuk ediyoruz seni Bugün Defne ile GDO konuşacağız. Genetiği değiştirilmiş organizmalar açılımı. Türkiye'de aslında çok geçmişi olan bir konu değil ama çok yoğun konuşulan bir konu. Çünkü çok önemli bir konu. Tamamen sağlığımızla, gıdamızla ilgili, beslenmemizle ilgili ve geleceğimizle ilgili. Yeni bir gelişme var GDO konusunda belki dinleyicilerimizden bazıları biliyor bazıları bilmiyor tekrarlamakta yarar var. 10 mısır çeşidinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir düzenleme yapmak üzere Tarım Bakanlığı kamuoyuna bu mısır çeşitlerini Türkiye'ye sokalım mı ne dersiniz diye bir... Görüş e, sordu e, ve kamuoyundan da bu konudaki tepkileri almak istedi. E, aslında görünürde tabii ki çok katılımcı, şeffaf, ani güzel bizim e, bize soruyorlar Mısır çeşitlerini getirelim mi Türkiye'ye e, bu konuda görüşlerimiz nedir e, diye. E, ve bu e, konuda e, pek çok insan e, binlerce kişi e, görüş bildirdi. Ee, ve e, yaklaşık e, benim bildiğim sadece e, Greenpeace'in düzenlediği imza kampanyasından biliyorum 100 bin kişi Mısırlıların Türkiye'ye sokulmamasını istedi en az 10 bin, 15 bin kişi de e, sokulmaması için görüş bildirdi. Ee, biz burada GDO'yu konuşacağız sadece mısırı konuşmayacağız GDO'lu ürünleri Türkiye için tehlikelerini ve bundan sonra neler yapılabilir e, bu konuda konuşacağız Defne ile Defne ne diyorsun e, şu anda e, hayvan yemi olarak aslında biyogüvenlik yasası çıktıktan sonra e, yaklaşık işte 40-50 çeşit. Türkiye'ye sokuldu. Bunlar sadece hayvan yemi olmak üzere sokuldu. Şimdi de böyle bir yapalım mı yapmayalım diye bir kamuoyu görüşü alınıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ya aslında o ya bu bir süreç. Yani 2009 yılının sonbaharında ilk defa yönetmelik ...ortaya çıktığı zaman biz endişeliyiz diye aykırmaya başladık ama... ...aslında bakarsan bizim 2009 yılından çok daha önce uyanmış olmamız gerekiyordu... ...globalizasyon dediğimiz sürecin parçası evet. aslında bu. Evet. Global bir ekonominin parçası olacaksan e, bunlar da beraberinde geliyor. Bunu tartmadık, konuşmadık, zenginleşmek ya da tuhaf tırnak içerisinde kullanacağım... <gülüyor> ...bir refaha ulaşmak hepimiz için daha önce geldi cep telefonlarımız malum. Hepimiz bayıla alıp kullanıyoruz. Evet. Şimdi... 2009 yılında bu yönetmelik çıktığında itiraz ettik o oldu bu oldu ama çok kısa bir sürenin içerisinde 2009 Ekim'inden şöyle bir 2010'un Haziran'a kadar, bu kadar kısacık bir zaman evet. içerisinde aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde görüşü açtığı konulara yeni bir tanesi eklendi bu kararlar neticesinde. Neydi o? Avrupa Birliği e, içerisinde yeni bir chapter açıldı. Evet. Gıda güvenliği. Ve burada da biz konuşur hale geldik. Evet. Aslında Avrupa Birliği'ne girişimizin bir adımı daha atılmış oldu. Evet. Bu anlamda hükümeti çok şey yapamıyorum, yargılayamıyorum hı hı. kendi durduğum noktadan hoşuma gitmemekle beraber GDO'lar. Ancak bir, bir süreç var. Ee, biz 40 yıldır e, 30 yıldır Avrupa Birliği'ne girmeye gayet ediyoruz ve bunun bir parçası yeni bir chapter'ın açılması, yeni bir konuların konuşulmasıydı. Onu sağlamış oldular GDO'yu bir yönetmelik dahilinde hayatımıza soktuklarından itibaren. Evet. Ben bizim STK'lar ve e, sokaktaki vatandaş olarak yeterince konuya e, hakim olmadığımızı ve yeterince hızlı hareket etmediğimizi düşünüyorum. Hı hı. 2009'dan sonra birdenbire her şey gene sakinledi. Ne zaman ki işte yeniden birilerine bir güvenlik kurulu izin verir hale geldi. Oysa bu bir süreç evet. ve bu sürecin içerisinde. Her gün aslında etiket okuyormamız lazım. Her gün etiketimizde G GDO'suzdur diye seçim yapıyor. Ve alışverişlerimizi ona göre düzenliyomamız evet, lazım. Yani ara hatta orucu vardı değil mi? Aynen öyle. Kişisel bir kişisel da liderliği yaptı. Doğru, yaptığı. doğru. Hı hı. E, etiket afiyesi. bütün bu evet. kampanyaları da götürdük. Hala devam ediyoruz. Özellikle çocuklarla devam ediyoruz. E, ve hiçbir markayı normal koşullarda şey yapmayı sevmedim sadece öne çıkarmayı sevmedim sadece etiketlerinin üzerinde GDO içermez diyen hmm. ya da tohumların özellikle o soya da biraz karışıklık oldu bir ara bir GDO içermez hayır ekabet kanunu var GDO içermez yazılmaz ondan sonra yok yazılacak biz buna izin veriyoruz dendi böyle bir iki arada bir derede ben şu anda veriyorum. yazılabiliyor Ama artık yazılabiliyor. bazı ürünlerin üzerinde var yazılabiliyor evet. bir şeker fabrikamız özellikle bununla evet. ilgili koskoca bir ceza yedikten sonra durum toparlandı. Ancak özellikle bir işletme ki bu çok hassas bir işletme bugüne kadar ki ürünlerine ilişkin çok güzel şeyler duyup takip ettiğimiz bir işletme hala etiketine yazmakta çok şey duruyor, çekinik duruyor ki hmm. bütün bu sürecin içerisinde belki ilk yazanlardan biriydi. Ama biz tüketiciler olarak bu işletmeleri de cesaretlendirmiyoruz. Biz tuhaf bir şekilde sürekli hükümetin bizi sattığı üzerinden bakıyoruz ve <gülüyor> kendimizi korumuyoruz. Şikayet ediyoruz. Bu, bu çok korkunç bir şey. Aslında asıl olmamız lazım. Gıdamıza asılıyor olmamız lazım. Gıdamızı bize doğru getiren işletmeleri ödüllendirerek onları öne çıkartarak onları destekleyerek daha doğru tüketicilere çevirerek kendimizi aslında hükümete işaretimizi doğru yönde veriyor olmamız lazım. Nihayetinde hükümet bir ekonomik varlığa bakıyor. Evet. Bu ekonomik varlığı korumak için globalizasyonun parçası oluyor. Eğer biz bu ekonominin daha doğru üreticilerle de korunabileceğini gösterirsek ki bu kolay bir şey aslında bakarsanız basit seçimler etiket evet. okumak kadar sıradan bir şeyle yapabileceğimiz. Sadece ee, alışkanlık haline getirmek sadece gerek. Sadece evet. ve zaten cebimizdeki üç kuruş paranın on kadar uğraşarak gayret gösterdiğimiz kazanmaya, üç kuruş paranın doğru insanlara gittiğini görmekten daha doğru, daha bizi evet. memnun edecek, daha geleceğimize yatırım olacak bir şey de ben düşünemiyorum şahsen. Evet gerçekten öyle e, etiket okumak deyince e, tabii etiketin üzerinde çok fazla şeye bakmamız gerekiyor yani gerçekten e, işte bir zamanlar işte son kullanma tarihi diye başlayan şey aslında zincirin halkaları o kadar e, çoğaldı ki gıda katkı maddeleri işte e, bir, bir, bir sürü eğler ve işte e, onun dışında e, glikoz mu var fruktoz mu var mısır şurubu mu var e, işte modifiye mi değil mi falan pek çok şey var gerçekten etiket. ...üzerinde okumamız gereken. Ee, ben daha dün... E, ...benim oğlum bir... E, ...konflex tarzı bir şey beğenmiş. Sonuçta hı hı. mısır aslında... E, ...en çok GDO riski Maalesef. olan ürün. Ve her, şey, şey, ve her içinde. şeyin içerisinde. Yani mısır şurubuyla özellikle her şeyin içinde. Mısır nişastası. Mısır nişastasıyla giriyor. Ile giriyor. E, aldığımız her katma değer ürünün içine... ...bakmak durumunda kalıyoruz. Ve mısır varsa da biraz daha yok. Bu Anlayalım, olmayı versin. Bu olmayı diyoruz. Ee, ama Türkiye'de e, e, mısır, bana çok fazla soru geliyor. Yani normal pazardan aldığımız o taze mısır. Ha bu da mı G'de oğlu? Buna ee, ilişkin hiçbir veri yok elimizde. Buna ilişkin bir Hayır. veri yok. F, e, fakat daha tohum olarak gelmedi. En azından bunu biliyoruz. Yani ee, yasal olarak. Yasal olarak gelmedi. Yasal doğru. olarak gelmediğini biliyoruz. Ve e, Türkiye'de bir yerli mısır türü var. Pek çok yerli mısır türü var. Ve bunlar üretiliyor bunu da biliyoruz doğru bu, bu birbiri olarak elize yani henüz Türkiye'de Gdolu Mısır konusunda e, aslında e, risk var. ...ama tamamen de Bak, e, kirlenmiş paketlen, değiliz. Aslında o ya, paketlenmiş gıda dediğimiz zaman... ...geydolusuz olma ihtimali yok. Evet. Çünkü bizim Böyle bir ayrım yapabiliriz. Tabii tabii, çok rahat yaparız. Hı -hı. Çünkü bizim ihtiyacımız olan paketlenmiş gıda içerisindeki mısır miktarı... ...asla ve asla Türkiye'nin üretimiyle karşılanabilecek miktar değil. Evet. Baktığımız zaman rakamlara, soyada da aynı şey geçerli. Ciddi miktarda dışarıdan ithal ediyoruz bunu. Hı -hı. Ve ne yaparsak yapalım, gelen yerler nispeten daha ucuz bölgeler yani... ...şeyde oğlu üretimin... ...daha yaygın olduğu ülkeler... Aynı şey patlamış mısır de geçerli değil mi? E büyük ihtimal... Onlar aslında aslında inan, inan bu konuda... Hı -hı. E, şey ...haddimi aşarım söyleyerek Hı -hı. ama... ...bizim genel kanaatimiz... ...bugüne kadar baktığımız şeylerden... E, ...paketli gıda... ...endüstrisinde özellikle katkı... ...veya ara malzeme olarak Hı -hı. nedir o? E, soya deyince soya desitini giriyor... ...mısır deyince mısır şurubu olarak giriyor... ...mısır nişastası olarak giriyor... Bunların özellikle daha ucuz versiyonlarının bulunmaya gayret edildiği, hı hı. bu yüzden de ithal edilmiş ürünlerin buralarda dönüştürülerek bizim işte kurabiyelerimize, içeceklerimize, hı hı. krakerlerimize karıştı. Dolayısıyla biz paketli gıdanın içerisinde bunları gördüğümüz zaman yemeği verelim, aç kalmayı, bunu yemeğince aç kalmayı kaynağını istiyoruz. bildiğimiz taze sebze meyve mümkün daha ötesi de tabi tabi tabi daha ötesi <gülüyor> var paketli gıdaların kimisinin üzerinde özellikle bir Türk firmamız var e, gururla e, gururla <gülüyor> seyrediyoruz e, soya kullanıyor soya evet. sütü yapıyor işte tofu yapıyor soyadan <gülüyor> ürettiği bir sürü şey var üzerinde yazıyor <gülüyor> tohumunun menşeyini ifade ediyor ve g diye teminat veriyor şimdi bu tarz firmaları ee, tabii ki paketli gıdanın yemeği verelim grubuna sokmuyoruz. Çünkü aslında mısırda, soya da gayet güzel besinler. Evet. Doğru yerden geldikleri takdirde. Ama eğer şansımız varsa, eğer organikini bulabiliyorsak. Evet. Biz ona çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü organik sertifikası kuralları itibarıyla zaten bize gdo'suz ürün sağlıyor. Evet. Hı. İster araya katkı olarak bir şeyler koymuş olsun mu? Bir GDO bir organik kraker kutusuyla hı hı. Hı hı. bir standart kraker kutusu arasında çok büyük farklılıklar var. Biz o yüzden organikini tercih, tercih ediyoruz. Edebiliriz. Nerede kalmış taze yiyeceğimiz bir mısır koçanı. Evet. Yani evet. burada tabii ki evet. organikten geçen yıl organik de derken yani İstanbul gibi 15 milyonluk bir şehirde özellikle ekolojik pazarlara Kesinlikle muhtacız. Başka evet. türlü bu işin ucunu tutamayız. E, sertifikasyona çok çok muhtacız. Hatta ben kendi adıma müteşekkirim. E, ama bu arada işte geçen hafta sonu Ayvalık'taydım Zeytin Asad'ında ve e, çok hoş bir şans eseri Cumartesi sabahı Cundan'ın pazarıyla başladı günüm. Hmm. Bir karışımdan küçük minicik minicik mısırlar gördüm evet, orada. Evet var. Evet bunu var. gördüğüm zaman bunun GDO'suz evet. olduğunu biliyorum çünkü Bilir. o üreticinin... O kadar küçük mısırlardan <gülüyor> çılgınca para Tabii. kazanmadı aşikar. Evet. Yani aslında birazcık araştırmayla, <gülüyor> birazcık mantık yürüterek, e, biraz bir bilgilenmeyle e, bunu sağlamak sağ değil, duyu, ne olduğunu bilmek Sağ duyumuzu bilmek sağlam mümkür. tutmamız gerekiyor. Evet, evet. Aynen. E, birazdan devam edeceğiz. Sadece mısır ve soya değil, başka ürünlerden de Çok devam şey edeceğiz. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Cake'den Long Time adlı parçayı dinleyeceğiz. es been a long time... Since I've seen your smiling face It's been a long time Since I've seen a song It's we'll been Evet, Cake'den Long Time adlı parçayı dinledik. Defne, e, mısırdan ve soyadan bahsettik. E, fakat e, bu kadarla kalmıyor tabii. E, pek çok yuduğu ürün <gülüyor> GDO'lu e, ve böyle kapıda bekliyorlar. E, biz de bilemiyoruz açıkçası risk var. E, geçtiğimiz aylarda... ...Edoğulu buğdayların Türkiye'ye sokulduğuna ilişkin... E ...Ruşeym, evet. evet. E ...haberler yayınlandı ve bunun ardı arkası bir kesildi. Yani artık bir şekilde o soruşturma açıldı ve soruşturmanın ne sonucu ulaştığı konusunda bir bilgi yok. Vallahi o anlamda hiçbir şeffaflık evet. yok zaten. Evet. Takip kabiliyetimiz e inmiş yerlerde sürünür halde. Ne kadar biliyor olursak olalım. E kendi içimizde de zaten doğru dayanışmayı yaptığımızı düşünmüyorum STK'lar olarak. Evet. E bilginin ucunu birbirine veren, paylaşan... 3-4 tane var, geri kalanını hepsi kendi kendine araştırıyor, kendi kendine koşturuyor. Dağınık halimizde daha da e, ağır işliyor bu işin takibi. Ama söylediğin doğru e, geçtiğimiz 2 ay kadar oluyor, yanılmıyorsam Hı -hı. bir milletvekilimiz e, ciddi bir ihbarda bulundu basın bülteni yayınlayarak. E, hem mercimekten bahsetti hem de Çin'den ithal edilen ciddi bir miktar buğday ruş eğiminden bahsetti. E, Buğday ile ilgili iddia özellikle çok rahatsız edici. Çünkü evet. bu iddiaya göre e, normal koşullarda günümüze gelen bir ürün bir kez bir test ediliyor. Bu testte eğer bir GDO şüphesi oluşursa ikinci bir test yapılıyor. Farklı kurumlarda yapılıyor ki sonuçlar karşılaştırılabilsin. İkincisinde de eğer bir GDO şüphesi olursa biliniyor ki bu zaten problematik geri gönderiliyor. Ancak burada sıra dışı bir işlem yapılmış. Ve iki seferinde de GDO şüphesi çıktığı halde üçüncü bir kere test yapılmış ve bu sefer nasıl olmuşsa olmuş. Yani günahlarını da almıyor mu? Belki de doğrudur. Hani, <gülüyor> Çıkmamış. Çok, çok enteresan işler bunlar. İçinde olmayınca de insanları konuşmakta çok zorlanıyor. Ama üçüncüsünde nasıl olmuşsa olmuş olmamış. GDO'suz çıkmış. Bunun üzerine izin verilmiş. Şimdi... Ben özellikle çok huzursuz evet. bir anneyim. Zira kızım et yemiyor vejeteryan ve onun evet. beslenmesi benim için bir matematik meselesi. Evet. Ve Benim matematiğimin içerisinde tam buğday e, ve zaman zaman rüşeyim. Çok ciddi bir şey, e, besin. Çocuğumu iyi beslemek, onun alması gereken gıdayı alması için. Bir taraftan ben kendim paketlerinin üzerinde dönenmeye başladım <gülüyor> bunun meşeğin değerisi diye. Diğer taraftan e, bir STK lideri olarak e, bir... ...Türkiye'nin bu coğrafyanın çocuğu olarak hı hı. aslında buğdayın ana vatanı burası iken... Evet. ...tohumların hası buradayken, 8 bin yıllık tohumlarımız varken bunu nasıl yapabildiğimiz ciddi içimi acıttı. Onun üzerine küçük bir araştırma yaptığımda daha da kafam karıştı. Zira iki tane esaslı liste vardır. GDO'lu ürünleri takip edebileceğiniz, hı. nerede ekildiklerini, nasıl belgelendirildiklerini, kimlerin ne ürettiğini... Her listenin de ifadesi 2004 yılında e, Monsanto'nun özellikle e, ürettiği bir buğday tohumu oldu. Ancak yeterince verimli olmadığı için denemelerden veya bir uğraşından sonra rafa kalktı. Hı -hı. Biraz daha ama derine indiğiniz zaman, bu listelerin ötesine gitmeye değindiğiniz zaman Avustralya'da özellikle bir buğday gayretini görüyorsunuz. Ve Avustralya hükümeti özellikle vatandaşlarının aleyhine ...şeyine şeyle ifadesine rağmen, beyanlarına rağmen Avustralya halkı gerçekten istemiyor bunu. 2015 yılı itibarıyla GDO'lu buğdaydan yapılmış ekmeklerin raflarda yerini alacağını ifade ediyor ve hatta zaten greenpeace'in eee australia pasifik ekibi Hı -hı. E, şeyleri yakacak kadar tarlalar yakacak kadar Hı -hı. büyük protestolar Hı -hı. yapıyorlar Hı -hı. ve buna karşı çıkıyorlar çok ciddi bir şey çok değil mi? ciddi Hı -hı. ama tabii Av avustralya'nın e, hani kendine ait bir neredeyse adamsı bir kıta evet. olmasının getirdiği bir Hı -hı. limitli durum var ve henüz test aşamasında olduğu için ve daha kontrol altında bir hükümet olduğu için biraz daha hani güvenli bakıyorum o tarafa Hı -hı. oradan gelmiyordur bize diye bir Hı -hı. <gülüyor> kendimce <gülüyor> <gülüyor> Rahatlatıyorsun. Kendimce <gülüyor> bir hiç rahatlığım var. Ama gelin görün ki Çin'de kendi adına bir takım denemeler yapıyor. <gülüyor> Ve bu denemelerin <gülüyor> içerisinde ne kadar üretime geçmeye başladığını ilişkin data... Benim yok. ulaşabildiğim haliyle yok. Hı hı. Ve bu konuda da özellikle e, başvuru e, sitelerine baktığımda, bu işin belgesini toplayanlara baktığımda onlarda da bir şey yok. Çin tabii çok daha korkutucu bir güç evet. bu anlamda. Ve orada evet. eğer sayden buğday üretiliyorsa, burnumuzun dibinde, aynı kara parçasının üzerindeyiz, nereden baksanız, aynı şey üzerimizden bütün evet. bir e, şeyin geçtiğini düşünecek olursak, ticaret trafiğini geçtiğini düşünecek olursak... Bu buğday tohumunun bizim coğrafyamıza tek bir tanesinin dahi düşmesi hı hı. aslında dünyanın mirası olan çocuklarımızın emaneti olan ve bizim insanlığın şu noktaya kadar gelmesinde muazzam etkisi olan bir bitkinin hı hı. bir tahılın yok olması dejenere olması anlamına gelebilir. Bu, evet. beni, çok bu beni ciddi. gerçekten çok ürkütüyor. Gerçekten çok ciddi bir tehlike. E, bu tehlikeyi bir şekilde e, bertaraf etmek için bir ne yapmamız gerekiyor öyle gelmeden önce. E, ben açıkçası Defne e, bu e, hayvan yeme olarak girme meselesinin Türkiye'ye tohum ve yiyecek olarak girer mi? Yakında buna da izin verilmeden endişeleniyorum. Evet çok haklısın. Yani Mısır meselesiyle ilgili Meksika'da hı hı. aslında bu, bu adiliği yapmıştı tohum firmaları. Hı hı. Ba şeyle bavulla getirdiler ve eki verdiler. Ee, şimdi burada da yem olarak giriyor ama yem olarak girenin tohumluk olmadığını kim garantisini verebilir. Evet. Ee, daha az verimli olabilir, şu olabilir. Ama vatandaş sonuç olarak yani hayvan sahibi bunu alıp, A, şunu da biraz ekeyim bundan da silaj yaparım deyip ekiyor olabilir. Evet. Ee, çok ciddi anlamda bu tarz e, tohumun e, her basiti olan şeyler, ilaçlar e, satılıyor ülkemizde. Evet. Bu niye satılıyor, kime satılıyor? İnsan tabii ister istemez ürperiyor. Dolayısıyla evet. ben bu tohumların Türkiye'de ekilmediğine ilişkin kimsenin garanti verebileceğini düşünmüyorum. Ee, ve süreçte de, dediğim gibi 2009'da başlayan süreç ve bizim dahil olmaya çalıştığımız dünya düzeninin süreci... E, önce yönetmelik çıktı. Arkasından hayvan yemi olarak buraya girmesi sağlandı. Ben evet, 2012'de tabii 2012'de ya. dehşet verici bir takım kararların çıkıp e, yiyecek olarak da onaylanmaya başlamasının hiç şaşırtıcı evet, bulmam. Ne yapacağız o zaman? Ne yapmamız gerekiyor? E, reaksiyon evet, göstereceğiz. göstereceğiz. Asılacağız. Asıl. Başka yolu yok. Evet. Biz bir şey yapamayız demiyoruz. Talep, Talep edeceğiz. Talep edeceğiz ve GDO'suz ürün üreten firmaları destekleyeceğiz. destekleyeceğiz. Ee, ve e, satın aldığımız, ürün satın aldığımız yerlere sürekli soracağız değil mi? Aynen. Edeosuz var mı? Aynen. Aynen. Yani. Raflardaki düzeni evet. değiştirmelerini isteyeceğiz. Organiğe düzen getireceğiz. Ben sevmiyorum mesela süpermarkete girdiğim zaman tek bir reyona sıkışmışlık <gülüyor> halini. Aksine şöyle bir yayılsın da görelim. Ya ben çok istiyorum çikolata Akla reyonunda. Akla Tabii çikolata reyonunda tek bir tane organik gördüğümüz zaman geri kalanın boyutunu fark ettiğimiz zaman uyanacağımızı çok iyi biliyorum. <gülüyor> Haklısın. Ağzına sağlık defne. Çok ha, teşekkürler. Cümlemizin hep birlikte inşallah ee, bu, bu işin altından bu, kalkacağız. Evet, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ee, evet. E... GDO'dan ari e, ekolojik pazarlardan alışveriş etmek e, tabii ki e, önemli bir adım. E, GDO'suz üretim yapan çiftçiyi desteklemek ve e, bu e, piyasayı desteklemek, bu ağı desteklemek açısından. Aynı şekilde GDO'suz ürünler talep etmek, GDO'suz ürünleri e, üreten e, firmaları, e, kurumları desteklemek ve GDO'ya karşı e, ve yerli tohumdan yana Sağlıklı beslenmeden yana, gerçek gıdadan yana kampanyalar düzenleyen ve çalışmalar yapan, projeler yapan kuruluşları desteklemek ve kampanyalara katılmak. Yapabileceğimiz bu şeyler bunlar. Programı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi bugün Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kurulmakta olan %100 ekolojik pazarlara hepinizi davet ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.